Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim cümleten hayırlı sabahlar. Hemen başlıyorum Günaydın Özdeş. Sonuçlar belli olmadı. Dün konuştuğunuz uzun uzun seçim vardı. Dün 40 bin seçmen. Yani birkaç saat içerisinde belli olur herhalde takipteyiz. Şimdi e, dün iki toplantı vardı çok önemli NATO ve Avrupa'nın savunması ve Ukrayna meselesiyle ba bağlantılı savaşıyla bağlantılı olarak biri Cidde'de e, en, e, ya, oradan bir karar çıktı onunla başlayalım Cidde Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle Amerika Birleşik Devletleri heyeti 30 günlük ateşkes hava deniz ve karada. ...üzerinde anlaştılar... E, ...tabii karşı tarafın da bunu kabul etmesi gerekiyor... ...yani Rusya'nın... E, ...bu Amerika'nın ve Trump'ın ısrarla... ...istediği bu maden cevherleri anlaşması... ...daha konuşulacak... ...ona bir imza atılmadı... ...ve üçüncü madde de... E, ...bu karar... Bu, ...bu hemen uygulanacak bir şey... E, ...Amerika Birleşik Devletleri... ...askıya aldığı... ...Ukrayna'ya ask askıya aldığı... ...askeri desteği ve istihbarat paylaşımını na ...tekrar başlıyor... Yani o başlamıştır bile şimdi yani. Bu önemli. Ee, bakalım e, Rusya'nın tavrı ne olacak? E, bugün yarın Trump'la Putin'in telefon e, görüşmesinden bahsediliyor. E, dün aynı şekilde e, ve bütün bu son bir ay yani bir ay bir buçuk aydır yaşananlar sonrasında ve artık Trump'ın yani Ukrayna'ya gösterdiği yani ne husumet ve e, Avrupa'ya ve dolayısıyla onun üzerinden Avrupa'ya gösterdiği husumet sonrasında Avrupa'daki bu e, bir nevi yani ne ne diyelim toparlanma e, toplantı üzerine toplantı yapılıyor biliyorsunuz. Dün Paris'te e, genel kurmay başkanları toplandı. 32 e, NATO üyesi ülkenin Amerika yoktu tabi. 31 artı Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya genel kurmay başkanları Türkiye'de oradaydı tabi, NATO üyesi olarak ve e, Ukrayna'da eğer bir ateşkes olursa bu ateşkesin denetimi ne e, nasıl destek vereceksiniz bir toplantısıydı. Art arda toplantılar olacak artık onlara girmiyorum yani neredeyse her gün bir toplantı var bu konuyla ilgili ve e, tabii yeni e, yani oluşmakta olan e, Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili şimdi bu e, minvalde yani e, İkide bir de sözü edilen bir Budapeş'te memorandumu diye bir şey var biliyorsunuz Ömer Özdeş. 1994 Budapeş'te memorandumu ve ısrarla Ukrayna bu memorandumun bu Andıç e, Türkçesiyle yani Ukrayna'ya güvenlik garantisi veren bu e, andıcın 94 tarihli E, uygulanmadığını dile getiriyor. Neydi bu? Kısaca bir hatırlatalım. Çünkü e, neyin ne olduğu artık unutuluyor. O kadar çok e, <gülüyor> laf ediliyor ki. E, bu Ukrayna 89 sonrasında yani Sovyetlerin dağılmasından sonra Ukrayna'da yüze e yakın e, nükleer e, başlık kaldı. E, ve bu E, İngiltere ve Amerika devreye girdi Rusya ile birlikte o zaman e, Yeltsin dönemiydi e, ve Ukrayna'yı ikna, ikna ettiler sen bu başlıkları Rusya'ya geri ver buna karşılık e, seni koruyacağız. Yani iki maddesini söyleyeyim her şey çıkacak meydana Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine ve mevcut sınırlarına saygı gö göstermeyi taahhüt ediyoruz diyor bu üç ülke. Yani İngiltere, Amerika e, ve Rusya e, ve e, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmayacağız. Güç kullanımında kaçınacağız e, ve katiyen Ukrayna'ya karşı silahlı e, bir e, saldırıda bulunmayacağız. Teyit ediyorlar bunu. 94 Memorandumu e, andıcı bu. Ve tabii bu uygulanmıyor. <gülüyor> yani bu e, Ukrayna'nın ısrarla her seferinde dile getirdiği 30 yıl önce neredeyse imzalanmış olan bu memorandum yani ...arka dük... yani Rusya bunu delip geçmiş vaziyette. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Çünkü yani Rusya'nın altına imza attığı ve Paktas Sun Servanda yani atılan imzalar onore edilecektir diyen uluslararası E, hukukun en temel maddelerinden biri Ömer yani Paktasun Servan'da olmadan savaş olur ve nitekim savaş oluyor. Ve e, Rusya'nın böyle bir tavrı var ve e, Ukrayna her seferinde e, bırak Budapest'e andıçını e, 2014'ten bu yana e, üzerinde karar verilen, e, karar alınan, ateşkeslerin hiçbirini uygulamadığını Rusya'nın söylüyor. Bu da maalesef doğru. Öyle ben ama. de bir ufak ilavede bulunduğum mi? Yani bu Pakta Servan da dedin, ahde vefa Tabii. işte. Fakat Türkiye e, İsrail-NATO e, tatbi, as, askeri tatbikatlarının Gazze'de daimi bir ateşkes olana kadar bloke edeceğini Türkiye bunu Söylemiş. Burada Middle East Aydan Ragıp Soylu imzalı bir haber vardı. Onu da ekleyelim. Yani Türkiye herhangi bir askeri tatbikatla dahil İsrail ile NATO arasında bir işbirliğini engelleyeceğini belirtmiş. Evet bu önemli. Dolayısıyla ben de buradan Gazze'ye geçecektim zaten. Yani o öyle bir, şimdi İsrail yani NATO'nun bazı üyeleri, müttefikleri İsrail'e göz kırpıyor biliyorsunuz epeydir. Dolayısıyla orada bu ateşkes sonrasında bir yani kim gelecek de o ateşkesi gözetleyecek, gözleyecek sorusu var. Orada tabii NATO'ya işaret ediyorlar. Bu verdiğin haber önemli. Demek ki Türkiye bunu bloke edeceğini, veto edeceğini söylemiş. Dolayısıyla NATO'nun orada bir <gülüyor> ateşkes gözlemcisi durumu söz konusu olmayacak demek ki. Şimdi Gazze ile ilgili epey bir gelişme var, farkındasınızdır. Bir kere bu Ramazan ayı sürüyor ve önce yiyecek yardımını kesti, bloke etti. Hatta Bazı yiyecek taşıyan kamyonları bombaladı e, İsrail. E, şimdi de cereyanı kesti. Yani o, <gülüyor> cereyan verilmiyor e, Gazze e, şeridine ama buna mukabil yani bütün bu hoyratlıklara yani bu insan e, insanlık dışı e, e, tavırlara artık yani bunun yani Ne söyleyeceğini bilemiyor insan yani. E, Amerika Birleşik Devletleri heyeti Hamas'la Netanyahu'yu devre dışı bırakarak Katar'da müzakere ediyor. Bunu biliyorsunuz. E, tabii evet. ki böyle bir şey oluyor. E, ve e, İsrail'liler, İsrail hükümeti tabii çıldırmış vaziyette. Yani e, çünkü e, onu... E, Bu da tamamen e, Trump'ın kararı olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir rehine e, e, yetkilisi var. E, hostage envoy. E, Adam Böler e, namında bir e, bürokrat e, ve Hamas'ın 15 ile 10 ila 15 yıllık Ateşkes. Ve tüm tutukluların serbest bırakılması karşılığında rehineleri serbest e, bırakılmasını teklif ettiğini söyledi bu adam. E, ve bu, e, bu konuşuluyor. Şimdi böyle şeyler konuşuluyor. Tabii ellerindeki rehineleri bırak, bırakmaya karşılık e, İsrail'in yeni de değil, yıllardır e, hapiste tututtuğu, yani ipe sapa gelmez nedenlerden hepsi tabii terörist olarak... E, e, Damgalanmış o Filistinlilerin bunların bırakılmasını teklif ediyor yani bir çok geniş kapsamlı bir anlaşma ve 10-15 yıllık ateşkes yani 10-15 yıllık ateşkes yani bir nevi barış demek tabii yani ateşkes öyle bir ateşkes değil artık bakalım ee, nereye gidecek iş yalnız Ee, bu Arap Ligi'nin de artık tam desteğini alan bu Gazze planından bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız geçen hafta. Evet. Bu 53 milyarlık e, Mısır'ın başını çektiği Gazze'nin tekrardan inşası bu 50 milyon ton e, hurda e, ve... E, Çerçeb, yani nasıl temizlenir Bu o yıllar alacak bir bir şey tabii ama bu e, plan herkes tarafından de desteklendi e, ve en sonda e, İngiltere, yani Almanya ve Fransa da açıkça de desteklediler. Amerika ile İsrail yalnız kaldı yani bu plan konusunda. Hiçbir çünkü onlar daha ilk açıklanır açıklanmaz reddettiler biliyorsunuz yani Araplardan gelen her şey reddedildiği için İsrail tarafından yani pek şaşırtıcı değil. Şimdi gelelim Suriye'ye. Son olarak evet, acele ediyorum vakit yok çok şey bir haber var diye ama vaktimiz var galiba. Burada biraz... Evet çok yoğun bir gündem var tabii takip etmekte zorlanıyoruz haklısın. De bu... <gülüyor> ama işte elden geldiği evet. ölçüde düzelterek evet. devam edeceğiz. Şimdi e, dün biraz bahsettiniz e, ama e, ayrıntıları çıkmaya başladı. Bu sekiz maddelik... E, Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile e, Şam'daki Geçici Yeni Yönetim arasında imzalanan mutabakat. Bu da bir andıç aslında. Sekiz maddelik bir çerçeve anlaşma. Daha içinin doldurulması gerekiyor. E, o sekiz maddeye girmiyorum. Onları söylediniz. E, bu şimdi e, orada... Ki bu gelişmenin çok önemli bir gelişme yani bir nevi milat tabii bu yani 10 Mart 2025 yani Suriye açısından ve aslında yani bölgedeki e, Kürt unsurları açısından yani her dört ülkedeki e, Kürt e, azınlık açısından bir milat ilk defa bir e, oradaki yani e, vatandaşı oldukları ülkenin e, devletinin devleti tarafından kabul görülüyorlar e, bu ilk defa bu, bu kadar ileri giden bir e, anlaşma e, parafe edildi arkası Tabii yani kolay değil bunun hayata geçmesi ama e, yani bu bu imza bile önemli Irakla karşılaştırmamak lazım. Oradaki federal federe bölge e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yani itelemesiyle zar zor ayakta duran bir yer, bir, bir yer zaten biliyorsunuz. E, bu bu öyle değil. Şimdi bu e, anlaşmanın e, görüşmeleri Aralık sonunda başladı. O, tam tarihiyle 31 Aralık'ta başladı ve e, Kamışlı'dan Gene e, Pazartesi günkü gibi Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ordusu helikopterleriyle e, bir askeri heyet e, Şam'a gitti ve oradaki askeri yetkililerle görüştü. İlk görüşmeler o zaman başlamıştı. E, ve bu Alevi bölgesindeki e, katliam yani <gülüyor> Akdeniz kıyısındaki kentlerdeki katliam ki o, on, bu katliamın e, müsebbibi hızla şekilleniyor okumuşsunuzdur bu bu Suriye milli ordusu veya ulusal ordusu neyse ona mensup bir cihatçı bir grup bu katliama imzayı atan arkasındaki adı çıktı zaten dolaşıyor sosyal medyada şimdi bu katliam da tabi pazar günkü Pazartesi günkü imzayı, yani Mazlum Abdi ile Ahmet Şar arasındaki imzayı bir, bir bakıma hızlandırdı. Şimdi bu aynı çerçevede Mazlum Abdi'nin, yani SDG'nin... Diğer azınlıklarla, Suriye'deki diğer azınlıkların temsilcileriyle görüştüğü haberleri de geliyor. Bu da önemli. Muhtemelen e, SDG ülkenin batısına intikal ederek orada bir nevi asayiş sağlayacak. Öyle gözüküyor. Evet. Herhalde bunlar hızla harekete geçecek. Yani bu bu düğmeye basıldı, basıldı galiba bu konuda çünkü muazzam bir e, güvenlik e, boşluğu var orada. E, yani hı. belki şeyi de ilave etmek gerekiriz dinle. Yani bir güncelleme yapmışlardı. Bu haberler konusunda artı gerçekte vardı. Yani SDG yani Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi de bu Artık devlet, bu devletin ortağıyız demiş. Doğru canım. Evet, evet, evet. Yani her bir sekiz madde için komisyonlar kurulacak ve bu komisyonların bir yıl içinde anlaşma sağlayacağını söylemiş. Her bir maddeyi de tek tek açmış ve artık bu devletin ortağı iz diye de bir yorum yapmış. İlk defa böyle bir şey oluyor ve yani bu bugüne kadar itilip kakılan... İşte terörist muamelesi yapılan bir heyet sonuçta yani SDG ve oradaki bütün diğer yapılar yani Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi altındaki yapılar hem Suriye'de hem yurt dışında muazzam bir meşruiyet kazanmış bu durumda fevkalade önemli garantörleri bu 8 maddelik çerçeve anlaşmanın garantörleri ise İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa. Türkiye'ye yok maalesef. Ee, ve e, bölgede yani dışarıdan ilk destek açıklayan e, ülkede e, Suudi Arabistan. Türkiye'den daha ben bir şey e, bir ses duymadım. Yalnız e, dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. yaptı. Evet. Dün iftarda e, bir iftar münasebetiyle en sonunda e, Suriye'de Ee, yapılan her türlü anlaşma Suriye'nin e, Suriye'de sağlanacak kalıcı barışın meale, söylüyorum, e, hayata geçmesi için önemlidir dedi. İlk defa e, yani ilk defa böyle bir e, tepki geldi ama tabii resmi değil yani e, Dışişleri Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı'nın <gülüyor> resmi sitesinde bir şey yok herhalde bugün e, Çarşamba. ...bugün bir şey söyleyeceklerdir artık. Evet, Dün, mutabakat bu... eksiksiz uygulanmalı diyebiliyor Tabii tabii el, el, elbette elbette ama orada tabii... E, Merkezi Türk... yönetime katılım mı kastediyor? <gülüyor> tabii yani. evet, tamam da yani o öyle değil. Tabii Türkiye onu <gülüyor> yani maalesef e, kendi bildi, kendi gözlükleriyle okuyor. Öyle değil o. E, Ömer Madra'nın az önce söylediği gibi her sekiz madde için bir komite kuruluyor. Ve bir yıl boyunca çalışacaklar yani içini dolduracaklar bu maddelerin o anlamda söylüyorum. Ee, fakat bir iki e, haber gelmeye başladı. Bu e, YPG, e, YPG diyorlar ya, YPG e, yeni Suriye ordusuna ikinci ordu olarak e, dahil olacakmış. Hı hı. E, ve bu ikinci ordunun da... Üç tane kol ordusu bir tane de tümeni olacakmış. Yani üç kor general bir de tüm general demek bu. Yani o eski e, dil e, yani <gülüyor> Rojava ile ilgili kullanılan dil işte yok işte militanlar teröristler şu bu falan o <gülüyor> ortadan kalkıyor. <gülüyor> bir de resmi açıklama yapmış SDG belki görmüşsünüzdür. Şöyle bir vurgu yapıyor demokratik çoğulcu ve ademi merkeziyeti bir devlet olmalı e, demiş bu anlaşmadan bu, o, 8 maddelik anlaşma sonrası. O özel bölgeler işte maddelerden bir tanesi o zaten e, bir e, yani epey bir bölgecilikten söz ediliyor ama e, yani tabii federalizm. Yani e, bu <gülüyor> bizim coğrafyamızda e, olan bir şey değildir yani yok. Yani. Evet, hatta hemen bölünmeye e, atıfta bulunur tabii. bir federalizm e, dendiğinde. Tabii tabii federal konfederal falan bunlar böyle öcü bölge bölge lafı bölgenin içinde böl var biliyorsun böl, bölge lafının içinde Allah muhafaza yani ama e, envai çeşit. Niye, e, yedi tane bölgemiz var. yok mu? Zaten 7'ye bölmüşüz. Coğrafi <gülüyor> <onda>. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Coğrafi <gülüyor> olarak da bölünmez bir bütün değil miymişiz? <gülüyor> Şimdi envai çeşit formülü var adı bir merkezi yetişliliğin o e, Bunu dediğim bu komiteler onun içini dolduracaklar. Ama mesela bir örnek vereyim. Bu e, bir Asayiş diye bir... Bir polis gücü var biliyorsunuz bu Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin. Onun 56 bin polisi var. Bunlar bölge polisi olarak kalıyor mesela. Ve muhtemelen aynı formül dürzü ve Alevi bölgeleri içinde geçerli oluyor. Yani bu da bir nevi ademi merkeziyetçilik demek tabii. Yani illa adına federal veya konfederal demek gerekmiyor. Ee, şimdi zen e, yeraltı zenginlikleriyle ilgili bir madde var biliyorsunuz. Bu da fevkalade önemli. Zaten e, doğudan batıya petrol sevkiyatı başladı. Bir on gündür falan başladı zaten. Yeni değil. Fakat birlikte kullanacaklar tabii. E, bu hapishanelerle ilgili bir madde var. Yani işitlilerin e, tutulduğu e, hapishaneler. Onlar birlikte kontrol edilecek. İşte sınır e, kapıları Keza öyle. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri e, askeri operasyonlarına ve eğitimlerine en azından şimdilik devam edecek deniyor. E, ve herhalde yani Amerika Birleşik Devletleri bir bakıma eğer Trump gene bir, bir sabah uyanıp e, yeter artık falan demezse herhalde yeni Suriye ordusunun aslında eğitmeni haline gelecek. O demek çünkü. Yani sonuçta o, bu o, yeni ordunun bel kemiğini oluşturacak olan YPG. Yani bunu sene aylardır söylüyoruz zaten. İş oraya doğru gidiyor. Şimdi bir son bir bilgi vereyim Suriye ile ilgili. Gene burada da epey kafalar karışık. Nüfus aşağı yukarı 25 milyon. Ve bu nüfusun Ee, %50'si Sünni Arap ee, yani yarısı, ee, Aleviler e, veya Arap Alevileri dediğimiz onların biliyorsunuz Antakya'da e, akrabaları vardır aynı e, unsur, onlar %15 aşağı yukarı, Kürtler %10, e, Ve e, diğer gruplar da aşağı yukarı %25 e, civarında ki bu çok e, yani ne kadar renkli olduğunu gösteriyor. Bunun içinde Levantenler var İzmir'de olduğu gibi, Dürzüler var, İsmaililer var, Nusayriler var, Süryani, Türkmen, Ermeni ve Çeçenler var. Yani e, aslında rengarenk bir e, coğrafya. Ee, Suriye bakalım bu e, çoğulculuğu az önce Ömer Madra'nın e, özdeşinde söylediği gibi bu çoğulculuğu hayata geçirebilecek mi bu pazartesi günü atılan bu? Imza. Şimdi, evet Suriye Özel Özel Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet de tab senin söylediğin şeyleri de, de söylemiş. Eks hesabı üzerinden bir değerlendirme yapmış ve sonuçta Suriye'nin gücü onun çok renkli yapısında tabi, aynen, ve aynen. genç kadınlarıyla erkeklerinin mücadeleci aynen. ruhunda yatmaktadır demiş. Mütlerle ilgili son bir bilgi vereyim. <gülüyor> e Şimdi e, çok e, ta, bir, yani bir, e, sınırın <gülüyor> tayin edilmesinden bu yana bir kanayan yaradır o. Çünkü e, Türkiye'den kaçmak zorunda kal kalmış olan bir dolu Kürt, e, Türkiye'li Kürt Suriye'ye iltica eder. Bu dediğim 1930'lar, 40'lar. Ve bunları e, vatandaş olarak kabul etmez Baas rejimi ve ondan sonra asad yönetimi baba ve oğul. Şimdi bunlar aşağı yukarı 500 bin civarında haymatlos olsun vatansız ya yani. kimlikleri yok. Bunların e, bunlar şimdi Suriye devletinin yeni Suriye devletinin vatandaşı olarak e, kimliklerini alacaklar. Şimdi, evet bunu bitirmeye... Doğru gidiyoruz, evet. Brüksel'de bağışçı konferansı var ve bu imza sayesinde güçlü bir şekilde gidiyor Brüksel'e. Bunu da söyleyelim, ee, Suriye yöneticileri. Son olarak, e, geçen hafta Salı günü Birleşmiş Milletler'de Dünya Umut Günü oynaması yapıldı Ömer, biliyor musun? Yok, senden. Umut... Çok ilginçmiş. Şimdi... Dünya Umut Günü kabul edildi. Ee, genel Kurulda tabi 12 Temmuz olarak e, Dünya Umut Günü. <gülüyor> şimdi, şimdi fakat tuhaf, oylamada tuhaf e, bir şey oldu. Bir yere e, e, şu, oylamadan önce bu teklifi veren ülke Kiribati Cumhuriyeti. Umut insanlığı en karanlık zamanlardan geçiren. ...ve bizi olasılık, dayanıklılık ve yenilenme dolu bir geleceğe doğru iten güçtür diyor. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri karşı oy kullandı. Tek. İlginç. Ve umut etmekten helak olmuş olan Türkiye'de çekimser oy kullandı. Öyle mi? Evet. Bir bak. Evet, çok ilginç doğrusu. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Biz de 31 Aralık 2024'te Apaçık Radyo'da, radyo bülteni olarak umut temasını seçmiştik. <gülüyor> ee, ve e, Chris Hedges'in e, bir yazısından birkaç cümleyi de paylaşmıştık. Umudun bir bedeli vardır. Umut rahat ya da kolay bir şey değildir diye başlıyordu. Kişisel risk almayı gerektirir. Gönül rahatlığı hakkında bir şey de değildir, umut eylemdir, bir şey yapmaktır diye devam eden bir hoş söyleşiden bir bölüm almıştık, yazıdan. Evet, şimdi bu durumda da şarkımızı da hemen seçiyoruz. Here Comes the Sun, The Beatles'dan. Aaa, güzelmiş. <gülüyor> George Harrison, the, yani hem de böyle... Umut dolu bir şarkı diyorsunuz. <gülüyor> evet, bir... 1969'da gayet idilik bir ortamda Elip Pratt'ın topraklarında dolaşırken aynı zamanda bunu yazmış ama hayatı da berbat bir halde annesi kanser teşhisi konmuş, ölümcül kendisi de bir ara Beatles'dan ayrılıp geri dönmüştü çok tuhaf bir ruh hali içindeydi tam o sıralarda ama gene de birden bire harika Peki. bir şarkı yazmayı, umut şarkısı yazmayı başarmıştı şimdi onu dinliyoruz izin ver görüşmek size. üzere görüşmek üzere hoşçakal dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır.